İşte memleketler, onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler.